Allah sana rızık verdiğinde 1 Özcan Yıldırım Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Dünyanın yarısı gece, yarısı da gündüz. Güneş karanlıklar içinden çıkıp sabah olduğunda etrafımızdaki her şey bir anda değişmeye başlıyor ve startını verip hareketlenen bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Kainattaki canlıların çoğu da işte tam bu noktadan sonra rızkını temin için çıkıyorlar. Kuşlar, karıncalar, evcil ve vahşi hayvanlar ve insanlar. Her canlı rızık diye isimlendirdiği şeyleri aramaya başlıyor. Ez cümle, hayat, günün ışımasıyla beraber tümden değişiyor. İnsanoğlunun hayatta ve özellikle iş dünyasında veya hayat geçimini sağlarken karşılaştığı isimlerin başında gelir rızık. Şirk içerisinde yüzen insanlık, her şeye cahil kalırken, nadiren bildiği bilgi, rızkın Allah'tan olması konusudur. Yine Allah'ın sıfatlarından cahil kalırken, menfaatleri doğrultusunda öğrendikleri tek sıfat, el er rezzak sıfatıdır. Bu yazımızın konusu, rızkımızı arttırma yolları olmayacaktır. Asıl konumuz, Allah bize rızık verdiğinde, onunla muamelemiz nasıl olması gerektiğidir. Rızkı elde ettiğimizde, er rezzak olanla muamelemizin şekli nasıl olmalıdır? Birisi sana bir şey verdiğinde yüzüne tebessüm eder, teşekkür ederim diyebilirsin. Fakat bu muameleyi alemlerin Rabbi için yapabilir misin? Asla. Allah'ın sana rızık vermesi halinde, onunla muamele etmenin bir takım usulleri vardır. Birincisi, gelen rızka razı ol. Allah'ın sana verdiği rızkı, sonsuz talep ve saygıyla kabul et. Verilen rızkı, asla istediğinin bu olmadığını söyleyerek veya az bularak yüzünü ekşitme. Verilen rızka, rızkımız bu kadarmış deyip, Allah'a hamd edip, zahiri ve batini teslim olacağın yerde, rızık gelip beklentilerini karşılamadığında zahiren, Allah'a şükür deyip, er-rezzak olana karşı, Batınına menfaat fırtınaları ekme. Gafil, zalim, cahil, unutkan ve nankör olan insanoğlundan gelen hediyenin küçüğüne, büyüğüne, değerlisine, değersizine bakmazken, seni yoktan var eden, sana hidayet ve sonsuz nimetlerini bahşeden, günahının büyük ve küçüğüne bakmaksızın, tevbe ettiğinde bağışlayan Allah'tan gelen bir hediyeye burun mu kıvırıyorsun? Yoksa dışa vurulduğunda boynunun bükülüp yüzünün kızaracağı bir şeyler kalbinde fokur fokur kaynıyor mu? Mahlukun hediyesinin keyfiyetine bakmazken Halik olanın hediyesinin keyfiyetine bakma cüretini hangi insi ve cinni şeytan sana fısıldadı? Kulun Allah'ın kainatta taksim ettiği rızka razı olmaması onun kaderini, meşiyetini töhmet altına bırakmak değil midir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Razı olandan razı olunur. Tirmizi. Kul Rab'binden gelen az bir rızka razı olursa Allah da buna karşılık kulunun az amelinden razı olacaktır. Böylece kul az amel yapmasıyla cennete girecektir. Kişinin göreceği karşılık amelin cinsine göredir. Allah'ın bu rızkına razı olduysan İkinci duruma azami dikkat etmelisin. İkincisi, bu rızkın istidraç olmamasına dikkat et. Rızkın istidraç olmasının manası şudur. Avcıları avlarına istidraç yaparken görmüşsündür. Avın yaklaşması için önce onun sevdiği yiyeceği verirler. Yaklaşınca bir anda onu yakalarlar. İşte bu istidraçtır. Yani bir şeyi adım adım derece derece yapma işi. Bazen Rabbimiz günahkar olanlara istidraç uygular, yani onu derece derece felakete yaklaştırır. Allah hepimizi bundan sakındırsın. Günahkar kimse, Allah'a her isyanını çoğalttığında, Allah da ona hayırları o oranda çoğaltır. Miskin kimse de, kendisinin doğru yol üzere olduğunu zanneder. Fakat aldanmıştır. Çünkü bu, Allah katından gelen istidracın ta kendisidir. Sonra hiç ummadığı öyle bir an gelir ki, Allah subhanehu ve Teala ondan acı bir intikam alır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsyana devam eden bir insana istediğini, Allah'ın verdiğini gördüğünüz vakit, bunun bir istidraç olduğunu bilin buyurdu. Ve derken onlar kendilerini hatırlatılanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. En Am suresi 44. ayeti okudu. Ahmet bin Hanbel. Allah subhanehu ve teala ayetin devamında şöyle buyuruyor. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. En'am 44. Ümitlerini kaybetmeleri demek Önceden o verilen nimetin artık geleceğinden ümitlerini kesmiş bir şekilde kaldılar demektir. Bir sonraki ayette ise şöyle buyuruyor. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. En'am 45 Allah bizleri istidraç olan rızıktan sakındırsın. Amin. Rızkın istidraç olup olmadığını nasıl anlarsın? Bunun cevabını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste vermektedir. İsyana devam eden bir insana istediğini Allah'ın verdiğini gördüğünüz vakit bunun bir istidraç olduğunu bilin. O zaman şunu diyeceğiz. Bize bir rızık geldiğinde hala masiyet üzere isek bu istidraçtır. Peki bunun çözümü nedir? Bize gelen rızkı bırakmamız çözüm olur mu? Çözümü aslında çok basit. İnsanın masiyeti bırakması. İnsanoğlu Allah ile muamelesinde derince düşünmelidir. Allah kendisine rızık verdiğinde, Rabbim bu rızkın devamında benden neler talep ediyor diye tefekkür etmelidir. Alemlerin Rabbi olan, beni yoktan var eden Allah'ım, verdiğin falanca rızıktan sonra benden talep edilen nedir diye Allah'a münacat etmelidir. Allah'ın senden talep ettiği bir şeyler yapman, bir şeyleri de terk etmendir. Dikkat et kardeşim. Allah'ın senden yapmanı istediği bir şey olduğu gibi, terk etmeni istediği bir şey de var. Neyi terk etmeliyim diye sorduğunu duyar gibiyim. Şimdi terk etmen gereken şeyi sana anlatacağım. Yeryüzünü ifsad etmeyi terk et. Evet, yanlış duymadın. Yeryüzünü ifsad etmeyi terk et. Seni bir mala, mülke sahip olmayı istediğin zaman, bunun sana verildiğini düşün. Sahip olduğun şeyle fesat çıkarabileceğin gibi, çıkarmayabilirsin de. Senin burada ilk tercih etmen gereken şey, ifsat çıkarmama seçeneğini tereddütsüz seçmen olacaktır. Tâbbü'den okuduğumuz Kur'an'dan sana bunu örnek vereyim. Musa'nın aleyhisselam kavmi, kendisinden su istediğinde, Allah onlara tek bir şartla su vermişti ve şu hadisi gerçekleşmişti. Hani Musa kavmi için, Su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış. Her kabile kendi su alacağı pınarı bilmişti. Bakara atmış. Bu nimetin sonrasında Allah Subhanahu ve teâlâ onlara neyi yasaklamıştı? Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Bakara atmış. İfsattan uzak durmak, bu rızkın şartıydı. Peki ifsat nasıl olur biliyor musun? Malikil mülk olan, Allah'ın sana verdiğini, helal yolda kullanmamak, onu heva ve hevesin peşinde sürüklemektir. Yeryüzünde ifsat, haram olan yolda, bir lira da olsa harcamaktır. Yeryüzünde ifsat, insanın zekattan, sadakadan, infaktan ele tek çekmesidir. Yeryüzünde ifsat, Allah'ın verdiği malda cimrilik yapmaktır. Sözün özü, yeryüzünde ifsat, garipliğin zirvesi yaşanan bu günlerde, beni, bizim önüne takdim etmektir. İster amelde, ister sözde, ister zihinde. Allah'ın subhanehu ve Teala kuldan yapmasını istediği şey ise şükürdür. Bu şükrün salt bir sözde olmadığını, Allah sana nimet verdiğinde isimli başlığımızda detaylıca anlatmıştık. Burada önemli olan husus kişinin rızkını iyi bir şekilde düşünmesidir. Çünkü Allah'ın kişiye verdiği her rızkın peşinde mutlaka bir hesap bulunmaktadır. Lakin insanoğlu bu Kur'ani vaaz ve nasihatleri yıllarca okumasına, sürekli nasihat ve irşat okyanusunda yüzmesine rağmen hala malının hesabını yapmaktadır. Allah ile muamele fakını benliğine yerleştiren kimseler hariç insanlar asıl hesap yolunu bilmemektedirler. Burada şu kuralımızı hem yaşadığımız mekanların duvarlarına hem de zihnimizin duvarlarına asmalıyız. Sahip olduğun rızık asla senin değildir. Senin olmasını istiyorsan hayır yolda elinden çıkart. Aslında Cevamiül Kelim sahibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi tek bir cümlede ne güzel özetliyor. Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Rasulullah bir koyun kesmişti. Koyunun eti dağıtılmış, sadece bir budu eve kalmıştı. Peygamber, koyunun etinden ne kadarının eve kaldığını sorunca, Ayşe validemiz cevaben, Eve koyunun sadece bir budunun kaldığını söylemişti. Bunun üzerine Peygamber de, Desene ey Ayşe, o koyunun eve kalan budu hariç, dağıttığın diğer kısımları bizim oldu. Tirmizi. Allah ile güzel muamelesi olan bir kula rızık verildiğinde, kendisine verilen bu rızkı başka bir kula da verir. Kul bunu Allah'ın rızasını gözeterek yaptığında, Allah da aynı karşılığı ona verecektir. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir? Rahman 60. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadiste kendisine rızık verilen bir kulun en güzel portresini çiziyor. Rızka ve tasadduk etmeye bakış açısı bu olan bir kavim, Allah'ın yardımından mahrum olabilir mi? Allah'ım bizleri bu şuurda olan zümreden kıl. Allahümme. Amin. Allah ömür verirse bir sonraki yazımızda bu rızıktan nasıl istifade edeceğimizden bahsedelim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 27. sayısında yayınlanmıştır.